Resul-i diyor ki yarın yövmü kıyamette iki kişinin hasmiyim diyor yövmü kıyamette. İki güruhun hasmıyım. Düşmanıyım diyor yani. Birisi bir gayri hak karısına eziyet cefa eden erkeğin hasmıyım. Sorbayı pişirmedin diye dövmesin Vazifesini de çorba pişirmek kadının. Yaparsa sevap alır. Bana su vermiyorsun diye itinemezsin. Verirse sevap alır. Dünyaya çocuk getirir, emzirmez. emzirirse Allah haç sevabı verir, gaza sevabı verir. Onun için üzerine pek varım. Yoktan yere kadın dövmek, eziyet etmek, ceba etmek, küfür etmek, vurmak. Hele yüzüne. Yüz mukaddestir. Yüzde ayatü beyinat vardır okuyan için. Görene, körene. İkincisi bir gayr hak. Gayri üstünlere eziyet cefa edenlerin. gö peygamber. Bir gayr hak. Adam vergisini veriyor, çalışıyor, çalışkan. Kimseye bir zarar yok. Kafir diye, Hristiyan diye üzerine bindiriyor onun. Eziyet cefa. Gözümden görün onun için söylüyorum. Resul Ekrem bunların hasmidir. Efendim kafir, kafir size hakkını elinden uzatamazsın. Bak babalarımız riaya demiş. Riayanın manası ne? Hakkına riayet edilendimi? Bir Müslümanın hakkını gasp etsen ahirette çaresi var onun. Gasp için senin kıldığın namaz alırlar, hak sahibine verirler. Tutun orcu Allah hak sahibi. Yeterse ne ana? Yetmezse hak sahibi günahla seni yüklerler. Fakat kafir senin imanına nasıl olacak? İmanı yok. Çok müşkil. Aman ha.